Kur'an-ı Kerim 25. Sure-i Cellesi Sure-i Cellesi Cellesi büyük evet, Büyük El Kur'an Suresi Bismillahirrahmanirrahim Hurkan, Hurkan'ı diyor Allah. Hurkan'ı, şimdi en başta bu sure Mekki bir sure. Yani Mekke'de nazil olunmuş sure. Yalnız bunun e, bu sure 77 ayet. Yalnız e, bunun 3 ayeti Medin, e, medenidir. Yani e, Medine'de nazil olmuştur. 73 73'e kadar olan ayetler Medine'de nazi olmuştu. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir ayet inmeye başladı, bir inmeye başladı ama devamlı inmemiş. Bir yerde kesmiş Allah'ını. Başka bir sure indirmeye başlamış. Onu kesmiş başka indirmeler. Fakat Hz. Cevra'yı eğer geldiği zaman diyorum ki şimdi söyleyeceğim ayetleri Falanca Sure'ye filanca ayet arasına koyun. Veyahut da Falanca Sure'nin sonuna koyun. Başına koyun. Yani yerini belirlemiş. Kur'an-ı Kerim sonradan böyle tertip edilmiş. Yani Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber Efendimiz öbür ıı, aleme göçtüğü zaman bu şekilde bırakılmış. Yani Hazreti Cebrail'in ıı, indirdiği şekilde bırakılmış. Sonradan, Kur'an-ı Kerim başta muntazam olarak da e, e, bir kilaba kaydedilmemiş. Bundan her şey kanada, deli parçası yani de yaprak üstüne, tahta parçası yerine, kemik üzerine bulunmuş. Fakat en büyük insanların kafasını yükselmiş. O halde Kur'an-ı Kerim hafızları pek çok, Peygamber Efendimiz'i, e, e, uful ettiği zaman bir albette düştüğü zaman Kur'an-ı Kerim'i hafızalarda Hz. Ebubekir'in e, e, e, e, halifeli zamanında beş ayrı grup teşkil edilmiş. Dört ayrı grup ve her grupta beş altı tane Kur'an hafızı var. Fakat bu bu grupların birbirinden e, teması yok. Hep bir odaya kilitlenmişler. Gerektiği karşıya koyacak. Herkes aklındaki okmuş, bu yazılmış. Bittikten sonra o bir gruplara karşılaşılmış. Zaten büyük kısmı aşık aynı. E, farklı olanlar, gelin bakın farklı nerede? Onlar anlaşılmış. Hazir bir... Bekir Kur'an'a bu şekilde bir toplama devresine girmiş. Hz. Ömer zamanında bu daha da ilerlemiş. E, ayetler artık yerli yerine oturmuş ve de Kur'an'ın tertibi değişmiş. En büyük yani en, en en uzun surelerden daha kısa olan surelere doğru bir şöyle bir inim, iniş, iniş yapılmış. Ancak bazı yerlerde gene o inen sayıları, inen surelerin arasına daha büyük sayıda surelere de girmiş. Onların var Kur'an-ı Kerim'de. Mesela bunların sure 60 ayetli, bu 77 ayetli. Bunun dibi. Fakat onlar çok mühim Şimdi, bir başka kitap da okumuştum da, bugün doğan, hani şu Kur'an-ı bir takım gaybî manalar, çırklaratlar bir bilim var ya, gizli bilimler diyoruz, Kur'an-ı Kerim yani bu şekilde tertip edilmesinden meydana gelmiş. O, o kitapta öyle okumuştum bir. Ama şimdi hangi kitap olduğunu unuttum. Elimde dedim bak ama hangisini bilemiyorum. Yani, e, bu bugünkü Kur'an eksilsiz, e, nazil olduğu şekilde, inmiş ancak tertip değişmiş, sıra değişmiş, başka bir şey yok. Mesela Mekhi ayetlerim ki e, e, İslam'ın temel kaydeleri, İslam dininin temelleri, mesela işte, İhlas suresi, onu kaldırdığımı Kur'an sıfırlanır. Allah'ın birliğine ayet, e, bunun gibi. Kur'an tam eksiksiz, burada bugüne, bugüne kadar gelmiş. Ancak tertip değişmiş, sure değişmiş, başka bir şey yok. Bu Furkan'a bakın, Furkan Suresi'nin Mekke'de bir sure, Mekke'de inmeye başlamış fakat son üç ayeti ve son, son üçten birkaç ay, şey, ayet eksildi evvel, Medine'de inmiş. Medine'de inmiş fakat bunlar hep alınmış ve gereken yere yazılmış. Zaten içimde, koltuğum yerde bu Mekke'den ama üç ayı, beş ayı Medine'dir diyoruz. Ee, Medine'de inen surelerin o mühiyette sosyal hayata ait. Ahkam ayetleri. Ama daha evvel inenler, asıl İslam'ın temelini teşkil eden ayetler, Mehdi ayettir. Bunlara bakın, Kulak-ı Hakk'ın sonunda, bunlar kısa sureler. Kısa, üç ay, beş ay, on ay, yirmi ayet, sureler. Fakat mesela, Sureti Bakara. 200 küsur ayet Medeni. Kur'an-ı Kerim'i sosyal ayetle buna hayatı tanzim edici ayetler. Burada da e, gene bu işi arkadaşlar bir bir sin diye e, evet ayetler Medine Mekke'de bazen deve üstünde bazen e, e, e, e, e, e, yattığı yerde uyandırılmış bir ayet. Bazen Medeni sohbet sırasında gelmiyor. Bunlar sonradan tertip edilmiş ve şu şekli almış Kur'an. Bunun eksiği gediği falan yoktur ama tertibi başladı. Başka bir şey yok. Burada da böyle. Bu da Mekke'de ilk başlamış. Sondaki dört ayette Mekke'de inmiş. Fakat araya, Medine'de yine üç ayet sıkıştırılmış. Diyor, bunu Furkan Suresinin 70. ayetiyle 74. ayet arasına koyun diyor. Bu şekilde, elimize kadar gelmiş. Furkan'ın manası, iyi ile, kötü, ile kötüyü ayırmak. ayırmak. Furkan'ın manası, aynı zamanda Furkan Kur'an-ı Kerim bir adı. Kur'an-ı Kerim 10 on tane falan. Adı var. Bunlardan e, toplayabildiğimi söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim. Huda. O da da, o da Kur'an-ı Kerim. Huda. Kerim. Kur'an-ı Kerim diyoruz. O da Kur'an. Hitap. Musaf. Musaf iki kapak arasına konmuş fitah terap Neşim Yıldız Rehber demiştir yani Hz. Peygamber benim ashabım he biri bir yıldızdır hangisinin peşini giderseniz giden yani ebediye rezil Neşim Yıldız demektir aynı zamanda yıldız da e, şey şey, der, şey İngilizce ne Re Star Star mıydı Star Star Star O da Star Nur. bir zikir. Kur'an bir adı zikir. Ve on tane isim tespit etmiştim. Şimdi bunlar da 5 altası burada tekrarlanmış. Kur'an alemlerin alemlerini de Kur'an kerim çünkü Kur'an hak ile batılı helal ile harama ayıp etmiştir. Onun için buna Furkan demiyor? Alemlerin yani ilah azap ile korkutucusu olsun diye kuluna indiren Allah'ın şanı ne yüce Yani Kur'an hem bir müjde kitabı hem de bir tehdit kitabı. An yanı müjde. Anlamayan da sopa. Tehdit. Alemleri bir de ins ve cinle. İns, ins insan, cin, cinle malumunuz. Ee, İnsanlara ve cinlere indirildi Kur'an. Ee, Mekke'de bir cin mescidi vardır, cin mescidi. Hazreti Peygamber orada zaman zaman cinleri toplar, ona devam edermiş. Buna aynı zamanda bir bereketli Allah'ın şanı ne yüzeymiştir? Bunu izah edilmiş şöyle bir şey verir. Tebareke suresi derler ya, bunu demiştir. Tebareke, tebake lezî diye başlar. Bu buna bereket deniyor, yani bereket. Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarındandır. Biz Allah'ı zaten zaman zaman derslerimizde söylüyoruz. Sonradan gelen arkadaşlarımız da şey Çünkü i̇şte Biz Allah'ın zantını anlayamayız. Anlayamayız. Allah halen gayiptir. Gaybullah. Allah kayıptır, Önemeyiz. O işte. Arkadaşların çoğu burada yok. Biz taayyünleri okuduk. Burada. Ezan odan. Taayyüne, taayyüne. Birinci taayyade gayb. Allah kayıptır. Bilemeyiz. Allah halen kayıptır. Hz. Ali halen kayıptır demiş. Biz Allah'ın zatını bilemeyiz. Biz Allah'ın sıfatları ile, isimleri ile biliriz. Ee, birinci teayyinde Allah, tenzüde bir derece kendini aşağı indiren, beni tanıttığında, bütün sıfatlar isim ortaya koyuyor. Ama neyin olduğu belidir. İkinci tayinatta, Bismillahirrahmanirrahim'den sıfatlar yerlendi, yerleşiyor. Benzülümden bunu her sebze vedeme. Hz. Allah'ın Hz. Adem'e öğrettiği ilim o. O, o da bütün kâinettir. Şeytan, bunu şeytan bilmiyor. Onun için şeytan Hz. Adem'e kıskanıyor, ona secde etmiyor. Secde etmeye edildi, dört 64'adadır. Aslında melek. Cin cin tayfınsı olma beni batı batıyor. O çıkıyor mu sen çamurdan yarattın diyor beni beni, beni beni beni beni beni beni ateşten yarattın diye. ben temizim ateşte kil olur mu ateşleri yakar ben temizim diyor ama o, o çamur pis pis pis çamur ben ondan daha büyüğün diyor Onlar, ona sevdiyetmi demekle şeytanı gösteriyor kötüğini gösteriyor. Ne diyor yani biz Allah'ı zatıyla tanıyamıyoruz ne demek istedim Allah'ı sıfatlarıyla, Rahman deriz Allah'a, Rahman. Değil mi? Nedir Rahman? Tüm kainatın, kim olsun olsun, bütün ihtiyacını karşılan Rahman, affedici, kurtarıcı, bütün sıfatları. O Rahim deyiz, Allah'ın. Allah'a sadece inananlara Allah'ın verdiği şeyden O da çok özel bir isim, cebbar deriz, cebbedici. Tektif eder. Kabul edersin. Etmiyor. De. Zor rakam ediyor. Paçasını sıkar. İstersen etmiyor. Etmiyor. Kahhar diyorsun. Kahvedeceğim. Koyun kesiyoruz değil mi? Kahvedeceğim. Oh oh o oh, oh. Hayvanın hayatını son veriyorsun. Kahhar. Bu ne ki? Hayır. Ebedi. Allah için haşa. Ölüm var mı? Der, haşa. Yaratıcı daimi hayatta. Bu ne gibi? Biz Allah'ı böyle tanırız. Zatına tanın deyince <gülüyor> onu, onu, onu, onu tanınırız. Hadi Peygamberi zatı zattı Allah'ın zatıyla uğraşmayın. Allah'ın sıfatları ile meşgul oluyor. Bir hadiscilik de vardır. O Allah ki göklerin ve yerin mülk tasavvufu hep onundur. Tasarruf, avuç içinde, tutak, hükmeden, tasarruf eden, yerin ve gönü bütün alemlerin ne kadar alem varsa, hepsinin tasarrufu onun avucunun içindedir. Bu avuç ki yani onun hükme altındadır. Anlattılar. Hiçbir evlat edilmemiştir o. İşte, bu Musevi'de Hristiyanlar'dan ayrıldığımız bir şeydi o. Allah bir Sure-i Şirep'e de öyle diyor. Kulballahı ehad, tektir. Hiç eşi emsali olmayan bir tektir, ehad budur. Vahid de bir ama o sayı, o ehad. Eşi emsali görümeyen bir. Allahu husam ne doğmuş ne de doğmuş, onun Evladı da yoktur. Hristiyan'a Allah'a evlat teşvik etmiştir. Melek derdi, senin kızlarındır demiş. Efendim, peygamberden bazen onun senin evladındır demiştir. Allah da filan da bir sürü saçmalık. Allah bunlardan var etsedir. Allah tek başa Allah'tır. O mülkünde onun bir ortağı da yoktu. Allah'ın yanında bir ortak döktür. Bu tektir. Ehad'dir. Ehadiyet. Allah'ın birliği. Oh. Vahidiyeti mi? Vahidiyeti de bakılmaz bir şeydir. Ehadiyet. Benzeri eşyası olmayan. Ortağı olmayan. O her şeye yıkar ona bir nizam vermiş. Kâhne derse şey bir, bir, bir nizam içinde. Güneş zamanında doğar. Asırlardan beri, binlerce asırdan beri bakın geçen seneki takvim varsa evinizde açın bu seneki takvime karşısında bugün güneş ne zaman doğduysa bir sene evvel de aynı saatte doğmuştur. Bin sene evvel aynı saatte doğmuştur. Bin sene sonra gene yani bu, bu, bu, bu nizam devam edecekse bin sene sonra gene aynı. Ağındır. Hiç değişmez. Saniye hiç ona bir nizam vermiştir ve bu ı rahatını, geleceğini de tayin etmiştir. Allah kainatı alemde gönül etmiştir. işte istediği şekle sokmuştur ve onun da geleceğini tayin etmiştir. Bizim hepimizin geleceği onun levh-ı mahkûsü yazılıdır. Her sene, berat gecesinde oraya yazılır. ne olacak. Kim ölecek, kim kaçacak, hangi hasseler olacak, tabiat nasıl olacak, taşkın mı, mi, mi olacak, hepsi öyle lehvim mahluzda. Gökyüzündeki bir lehvada Allah'ın kitabında yazıdır. Böyleyken, yani iş bu, bu kadar şey dikirken, kafirler, onu bırakıp da bir takım tanrılar, bir de Allah'ı tanrı birine kaçtı Allah, Tanrı daha sonra insanlar tarafından kabul edilen bir kavram. Putlar, mutlaka Tanrı. Ama şimdi bir de bizim bazı allameler, kendi bilmez allameler Tanrı Allah'ın kuruyorlar her şeyi. Allah'tır Allah'tır. Allah'tır. Tanrı putlar, mutlaka Tümlistan'da inekler bilmekler de bunlar Tanrı. Allah başka Allah'dır. Allah Tanrı'lar edinler. Bak buradaysa putlardır. Putlar müsaade salep say değildir. Tanrı tapudan her şeydir. Biz Allah'a tapmayız, biz Allah'a ibadet ediyoruz. İbadet başka tapmak başka şeydir. Kavga etmek. Dili iyi konuş. Dili seçin. Bir şey Karşısındaki merakımızı ancak böyle anlatırız. Bir virgül bile, dün bir gazetede gazete gördüm. E, Şam bilmem ne falan e, Şam baba falan ya Ben soruya virgül koyamadım, çıkarttım. Böyle bir şey. E, bu kadar dikkat ettiğim adı, bir virgül olmadığı için ben yar sanırım için. Şimdi, Ki bunların hiçbir şey yani o o tanrılar hiçbir şey yaratmazlar. Niye yaratacaklar? Sadıç bir ölü. Neyi yine, neyi yaratacaklar ki? Birakis kendileri yaratılıp durmaktadırlar. İnsanlar elini alıp keseriz, çapıyı bıçağı, tapada bir bir şey yapıyor bunu tapıyor. Nitekim bu buralarda birçok müselleri bunun var. sabir var hani. Hazreti Musa'nın kanine kanvinan Samir bak. Altından heykel yapıyor. İki taraftan delik açor, oradan yer bir yüz öptü çıkarken ses çıkarmış da tanrı demiş, burada pek öyle takıyor. Ya yani onun o onu insan yaptı. Ha? Başka bir şey daha Yani Allah ona Ki bunlar hiçbir şey yaratamazlar. bir akis kendilerini yaratıp maddeler. Onlar Nefisleri için bile ne bir zarar gidermeye ne de bir faydayı cevbe yani, almaya muhtelik olamazlar. Onlar ne bir kimseye zarar verir ne de fayda verir. Kendine fayda vermezler. Kendine zararı olmaz. E, Fazla da bir şeyler. Öldürmeye, etmeye ölüyenleri yeniden dirilip, kaburdan çık çıkarmayı ise hiçbirleri itmişleri yetmez. Can yok ki ne ne, ne yapacak yani. Cen Aci ben acı atma derse diyemesi. Der Ömer gibi der ki "Mesel kanı diye hamur. Lara pişirdi boğazımıza süsye takar der. Karnımız açıldığı zaman onu pişirdik yedik. Onların da tarzı bu işte. O küf edenler, çok da da küfür edenler, kafir olanlar mı, küfür? Küfür, Allah'ı reddetmek. Yani küfürün tam manası Allah'ı reddetmektir. Bugünkü manada küfür değildir. Nasıl öyle başka? Küfür, Allah'ın birliğini reddetmektir. Tevhide reddetmektir. Onu da kafir demiş. Fiile küfür, faalede. O iş yapan özgüde. Kafirdir bir şey. O de bu Kur'an onu uydurduğu yanından başka bir şey değildir. Hazreti yani Peygamberin aşağı uydurduğu bir yandan başka bir masaldan başka bir şey değildir diye etrafa böyle propagandalar<td> yaparlardı. İşte bize masal diye uydurup olan yerden i̇şte bu küfürdür. Bunu yaptığı kafirdir. Bu hususta diye bir zümme de, o zümme de nedir? Güya, 50 kitap. 50 kitap sadece İslamlar değildir. Musa ve <gülüyor> 50 kitaptır çünkü onun kemrağı vardı. Hüristken dediğimiz Nasa'da da 50 kitaptır. Onlar da peygamberleri var. o peygamber getirdiği kitap da İncil'dir. Onlar da evli Yoya, ehl-i ya, o ehl dediğimiz Hristiyanlar ve Museviler de onlara bu fikirlerine iştirak etmişler. E, zaten onlar Allah'a çocuk, e, işte bazı peygamberleri Allah'ın olduğu meleklere, kızlara direken bir takım saçmalıkları da yapmışlardı diyebilirlerdi. ve muhakkak ki bir haksızlık haksızlık ve tezvir meydana gelmiştir. Tezvir yalan dolan. Yani iftira. Yalan dolan işte gücü yete, besirebilenlere hemen tezvir yalan dolan. Şöyle dediler. Bu ayetler onun paşkasını hazırlatır hep de hadi hadi peygamberi Maarif'in 4. değil de okuması, yazması, bildiğimiz kadarı yoktu. Ama o, Allah onu tasdili yaptırmıştır. Terbiye, terbiyesinde yetiştirildi. Allah onun her türlü şeyi vermiştir. Ama bir sekri ümmi gördüklerinde okuması, yazması yok biliyoruz efendim, imzasını veya altmasını parmağına mührünü basardı. Veya de mührüne imza yerine mührünü basardı. Bir şey yazdıracaksa onun özel kağıtlık verebilmek var Hazreti Ali de bunlardan birisidir. Onlara yazdı, altını ya parmağını basardı, mührünü basardı. Ümmü. Okuma yazın bilmediği halde Kur'an'ı yazdı, yazdı diyen diyorlar. Ya okuma yazın bilmediği biri sen baştan aşağıya bunu yıkardın derlerdi. Allah her yaptığı işi daha bilir. Onu ümmü yarattı ki böyle bir iftiraya şey olmasın, bazısı olmasın. Olmasın Kendisine sabah akşam okunmakta olan yani dikti edilmekte ona der ki, bunu Janssen diyor, otar ben yani yazıyor. Ondan yaşıyor, okuyorlar. Dört mü diye, ot da dört yaşta göğe. Dörtle bunu Kur'an dileke petrafa Oku, Baku olan evekilere ait masallardır. Diyorsun Kur'an'da daha eveki, hayseye ait bir takım mesela peygamber bunun okuduğunuz eve okum 4 5 sure halket Hz Adem'e giden peygamberlere ait bir takım bilgiler. ya da o zaman olmuş felaketler. Şunlar bunlar. Bunlar masalları bize din kitabı diye okutuyor, yazıyor. Diyörtten Hazreti Peygamber'e böyle tezviratta buluyorlar. Onlara de ki yani o, bu tezviratı yapanlara de ki Hazreti Peygamber Emir onu göklerde ve yerdeki bütün gaybi bilen, yani bilinmeyen ne varsa hepsini bilen Allah indirdi. Yani onu dedi Kur'an-ı Kerim'e, göklerde ne varsa gayb olan yani bilinmeyen ne varsa hepsini bilen Allah o Kur'an'ı indirdi. Onlara söylüyor, kahveler diyor. Şüphesiz ki o bir hasta müminleri çok yargılayıcı, çok esirgeciler. Allah müminleri çok sever, onların günahlarını affeder. Bazı ufak tefek küçük yaramazatlarımızı affeder. Büyük günahlarımızı keşfeder. Büyük günah istiyorsun, der. Hep aff af tarafına giden, ama icabını cezasına gören Allah. Şüphesiz ki o bir hasat ümüleri çok yakalanıcı, apetici ve çok esirgici bir felaketlerden kurtarmıştır. Yine dediler, bu kâfirler diyor ki bu nasıl peygamber? Bu nasıl peygamber? Bizim gibi yemek yiyor, çarşılarda yürüyor. Ona bir melek indirip de bu. Suret ve manyetinde kendisini tahsik eden bir inzarcı. İnzarcı demek, efendim, sonunun fena olacağını bildiren, yani bunları yapmayın, etmeyin, tutmayın diyerek söyleyen birisi. İnzarcı, yasakçı bulunmadı değil mi? Yani yok bu ne biçim hani peygamber peygamber dediğin ne, ne çarşıya çarşılar çıkıyor ne pazar çıkıyor insanlar aslında görünmez arkasından bir melek ordusu bulunur, dedi astını astan kesini keser peygamber dedim bu değil tabii ki Hazret peygamber çarşıda insanlarla beraber onlar arasında meçhided onlar arasında çarşıda pazarda hayatın içinde onlarla beraber bu ne biçim peygamber dediğimiz peygamber benzetme yok. Diyor kendi arabada. Yahut ona gökten bir hazine atılmalı. Nedir hazine? Yani nafakası gökten indirilseydi. Çarıştan, pazarda alıp da parasıyla pa alıp da böyle peygamber olurdu hiç. Ona gökten o gelecek verilmeliydi diyorlar. Onların hayalindeki Peygamber bu. Halbuki o diyor, kendi ipazı ''Ben sadece bana vahiy gelir, yoksa benim başka sizlerin farkı mı yok?'' ''Bana sadece Allah'tan vahiy gelir, vahiy gelecek insanın dair bir takım özellikler olması lazım.'' Bu başka. Yahut ona gökten bir hat atılmalı, yahut onun meyvelerinden yiye yiyeceği bir bostan bulunmalı değil miydi? Ona ait bir bostan, bir tarla, bir ev, bir apartman, ham, hamam, neyse bir olmalıydı. O zalimler, kafirlere, müminlere dediler ki siz büyülenmiş bir adamdan başkasına tabi olmuyorsunuz. Yani o zaman müminlerine, Müslümanlara, kafir olanlar diyor ki siz büyülenmiş, aptal bir adamda tabisiniz. Ona ona yanmaktan vazgeçip, ona tabi e, olmayın diyor. Siz ona tabisiniz, o tabi olan diyorlar. Bak senin için ne misaller, kıyaslar, getirip saplar. Şimdi bu söz Allah'ın peygamberi Efendimiz'in kitabı. O saydığımız bütün şeyleri Allah Peygamber Efendi diyor ki, Bak, diyorsun senin için ne misaller getirdiler, senin sana cahil derler, yalancı derler, şunu derler, türlü türlü iftira ederler. Misaller kıyaslar, kesaplar. Artık onlar hidayete hiçbir yol bulamazlar. Onlar doğru yolu bulamazlar artık. Onlar sapıttık sapık yolu, doğru gelemezler. Allah'ın şanı, ya, o ne kadar yüce bir kulu, ki. ne yücüdür ki, o dilerse sana bunlardan, yani ne demek bunlardan, kafirlerin öne sürdükleri hazinelerden, oslanlardan veya bahçelerden ve mal ve daha hayırlı olmak üzere bu dünyada dahi altından örmaklar, Akıp tutturan cennetler verir, senin için saraylar yapar. Bostan değil yani, cennetleri Allah sana verir. Onlar yalnız o sözleri söylemekle kalmadılar. Bilakis o saati, o saat kıyamadım kopacağı saat, an. Yalan sayıda kıymetlerine bir şey yok. Kıymetlerine bir şey değil. Dünya yaratıldı. Şekil gidiyor işte. Biz de bu işine geri gidiyoruz. Kıymetlerine bir şey yok. Sayıda biz o saati tekzip edenlere yalanlayan tekzip ettik. Yalanlamak demektir. Yalanlayanlara öyle çılgın bir ateş hazırladık ki cehennem ateşi. Cehennem ateşi. Eşit çok, eşit çok. Cehennem ateş evet. Bu ateş bizim bildiğimiz ateş obur gibi. Demani vardı işte de var. Demani ateşin de şiddeti, işi dedi, mati ateşte zira az değil Belki çok, çok daha fazla. Sadece bir o saati teslim edenleri öyle çok bir ateş hazırladık ki. Bu kendilerini uzak bir yerden gördüğü zaman, onlar bunun o müthiş gazaplanışını ve uğultusunu duyacaklardır. Bilmem e, iş öyle şeyler beseli. Ben başka bir binadan yanını gördüm. Tanrım ne? Sesi daha uzakta da yani, e, Havanın biri de ooo diye o ama yanışını görmüşüm. Eski başka bir mahallede yanarken gördüğünüzde bunu, yangının hemen duyduk. Ateşin sesi oluyor mu? Oluyor. O havanın ceryonu var ya, doğurtusu, o duyuluyor. Allah'ın evinde bahsettiği, onlar daha cehennemi görmeden uzaktan, cehennemin sesini duyacak, doğurtusun, o, o ateşin ceryon eden hava değişimi duyacaklar, diyor. Bu... <gülüyor> öyecekler. Elleri boyunlarına bağlı olarak, elleri boyunlarına bağlı olarak da, onun en dar yerine, fıkır fıkır kanyon yerine atıldıkları vakit orada yetiş ey helak diye bağlılar. Yetiş artık bizi helaket bu azabı çekmeyelim. Öldür de bu azabı çekmeyelim. Sote öyle ama o azabı çekmek için ya da mükafatı görmek için tekrar yaratıldılar. Aynı şekilde yaratıldılar Allah, Allah buna Allah ona hiç yoktan var ettiği gibi küçük bir de işte bugün de işte kimin kimi falan diye şey oluyor. Ee, Allah onları yaratmaya muktedir. Onlara denilir ki bugün bir kere helak olmaya çağırmayın birçok yapan e, e, helak olmaya çağırın daha siz ebediyete kadar böyle yaşayacaksanız istediğiniz kadar e, helak bizi helak et ya Rabbi bizi öldür diye çağırın ama Allah sizi öldürmüyor buradan seçeceksiniz. Yani insan evet alet ölür ama tekrar bir kimle var bu Bakara suresinin 27 evinde Türkçe eee kullanan varsa gidin bakın. Bakara suresinin 27 28. ayet açın bakın. Biz sizi yoktan yarattık. Ki, o, işte bugün o şeyi de ruh göçü dediğimiz o ruhani, ruhani, ruhani bugün Müslümanlarınızdan bazıları yani Kâfirler bu ayetlere dayanarak da kabul ederler. Ya bazı ayetler de var. Ha da eee ilahiyat bazı dostlarımız da bunu böyle kabul ederler mevzuda. <mürüz inanıyorum> <gülüyor> orada diyor ki biz sizi hiç yoktan yarattık. dünya meydana getirdiniz, işiniz, öldünüz, gittiniz ama sizi tekrar Mahriyen Karnasal diyor. Olduğunuz gibi aynı şahısı olarak yani yaratılacaksınız. Ve tekrar hesap vermek üzere hesap vermek üzere tekrar yaratılacaksınız. Öbür tarafı da Hesap veracaksınız. Herkes nereye gidecekse gidecek. Baksana bu ben sizi hayatınızı tanzim ettim ve mukaddi arasınıza diyor. Daha evveli ayetlerde. De ki bu mu hayırlı yoksa müttekilere, yani inananlara, vaat olan ebedilik cenneti mi hayırlı? Ki bu onlar için bir mükafat, bir mercidir. Merci bir makam, bir yerler. Söz, bir makam. Ee, yani burada helak olalım diye, ya Rabbi öldür, öldür diye bağırmak mı daha güzel? Yoksa efendim, e, <gülüyor> var olman ebedi cennet cennet mi daha hayır? Yani. Mutlaka ki var ebedi cennet çok çok daha hayırlı tercih, tercih sebebi. Gözü kapak tercih etsin. Niye tabii ki? Orada ne bilgilerlerse kendileri için Muhallet olan, muhallet olan hazırlanmış. Hazırlanmış. Daima surette olarak, devamlı olarak o nimetler onlara verilecek manasındadır. Muhallet olarak hepsi onların bu Rabbinin üzerinde incazı istenen, beklenen bir vaatdir. Bu incaz efendim, yerine getir, Allah tarafından daima yerine getirecek bir vaat bu. Vaaten hiç sonu yok. O cennet hayatı ebedi. Bu ebedi hayat içerisinde Allah ne vaat ettiyse hiç kesiksiz hepsi yerine gelecek. İşte eee müttaki yani inanmışların mükafatı da bu. Rabbin onları da Allah'tan gayet taptıklarını da mahşerde bir araya toplayıp şimdi bu Allah onlara dedi yani bu inanmayanları kafirleri ve Allah'tan gayet taptıkları putları tanrıları da maşerde bir araya toplayacak. Gelin bakalım hesapımızı verin bakalım. Sen bunlara bir şey vaat ettin mi bu putlara diyeceksin. Siz bunları bir şey bahad ettiniz mi? Toplade siz mi bu kullarımı saptırdınız? O, o tahta, tahtalara, taşlara falan diyecek. Bu, bu kullarımı siz mi saptırmadınız? Yoksa kendileri mi yollarını sapıttılar diyeceği gibi? O kıymet yönünde Allah onlara soruyu soracak. Tanrı diye taptıkları. efendim. ve melekleri, İsa, Üzey Aleyhisselam'ın cinleri, efendim, putları hepsinin toplayacak. Yani o zamanki Peygamber'e de şarkı, Hazreti İsa'yı. Çünkü onlar Hazreti İsa'yı, Hazreti Üzey'le Allah'ın oğlu, oğlu demişlerdi. Hani o, o, o, o kapatadırlar. Yahudiler Hazreti Üzey'i ve Allah'ın oğlu kabul ederler. Ee, şeylerde bugün Hristiyanlar da Hz İsa'yı Allah'ın oğluyla kabul ederler. Halen bu, bu, bu kapı halen devam ediyor ve bir de bize din birliği diyecek bir uydurmacayla bizim de onlara kabul etmemizi isterler, Maazallah. Onlar diyecekler ki görülsün ki onlar şöyle demişlerdir. Seni enzeh edersin. Yani Allah'ım sen bunlardan değilsin. Sen ağrıksın. Seni bırakıp da başka veriler edinmek bize hiç yakışmaz. Fakat gerek onların ve gerek atalarının geçmişteki büyüklerine azap müddetlerini kendin uzat da nihayet silki unutlar ve helak e, mahkum bile kıyamodur Allah atıyorlar. Sen onlara işte apt hep apt ede ede ede Onlar da artık bu cezalar verilmiş yani hep bunu yapıyorlar bir de Allah'a suç atıyorlar. İşte yaptıklarınız, sizi dedikleriniz hakkında. Kat, bu katil surette yalan çıkartmışlardır. O halde ne, ne azabınıza döndürmeye ne de bu hususta herhangi bir yardıma asla muktedir olamayacaksınız. Yani Zaman affetti ama siz gene aynı yola devam ettiniz. Bir değişim, olmadı ama şimdi cezası çekeceksiniz. Kampı falan yok. Sizden kim zulmederse ona büyük bir azap yaptırırız. Zalimleri Allah hiç affetmiyor. Ne olsun olsun büyük bir azabı veriyor. Biz senden evvel hiçbir peygamber göndermedik ve hiçbiri hariç değildir ki muhakkak hepsi yemek yerlerdi. Yani hiçbir peygamber insanlardan farklı değildi. Onlar sizin gibi insanlar idi, yemek diyorlar. Aynı bir insan gibi onlar da yaşıyorlar. Onların bir farkı var. Allah ona mahkemiyor. O Allah mahine alabilme kabiliyetine sahip. Arasan davul da çalsa, sen o davulun sesini anlayamazsın. Bakın, o o mahvi, anlayabilme kudretine kabiliyetine sahip. Çarşıda yürülerdi. Sizin bir kısmınızı diğer bir kısım için bir iptila, bir imtihan mevzu yaptık ki sabır edecek misiniz diye Rabb'in her şeyi hakkıyla görendir. Evet Allah bir peygamberi sizlere de yarattı ki onu bakın sizde imtihan ediyoruz. Onun peygamber olduğunu kabul edecek misiniz? Etmeyecek, etmeyecek misiniz? Sizde imtihan ediyoruz. İmtihan halen sürüyor bu mevzuda veyahut başka mevzuda her gelen insan bir imtihana tabi tutuluyor. Yani bilelim. Bize kavuşmayı ümit etmeyenler dediler ki, bizim üzerimize melekler indirilmeli yahut Rabbimizi görmeli değil midir e, Biz şimdi gördünüz sözlere hava ne kadar. Melek indir ki kendini belki, ya da bize kendini göster. Acaba sen o, onu görmeye muhte misin? O gözlerin onu görmeye tahammül edecek mi? Hazreti Musa peygamber olduğu halde görmeye tahammülü edemedi. Sen Ali bir Yaratık sen göreceksin onları? Ant olsun ki onlar nefislerinde kibir ve azameti saklamışlardır. Söylediklerine bakmayın onlar kibirli adamlar. Bu söylediklerde yalan dolan şeyler. O kibir bunlara bu inkar edişleri kibirlerinden dolayı kin dolayıdır. Büyük bir azlanıkta hatta açmışlar ve küstahlığa kalkışmışlardır. Küstahlık nedir? Bilmediği şeylerde bildiğim diye ortaya çıkarlar ve bunu da diğer insanlara inandırmaya çalışıyor. Hüsran onun varlığına saymazlar, saymazlar insan diyordu. Geçsizler de kendilerini günder gibi. Azap melekleri de melekler görecekleri gün, evet o gün günahkarlara hiçbir sevinç haberi yoktu. Azap meleklerini görecekleri gün, onlara bir sevinçli haber yok. Melekler onlara, size müjde, ya yasak edilmiştir, yasak edilmiştir diyecekler, tebliğ edecekler. Hani bazen radyodan televizyondan müjdeli haberler diyeceksin, maaşmasam gele falan diyecekler. Böyle bir şey yok. Hep felaket haberleri. Biz onların herhangi bir amel yani yaptılar, harek, işleri yani yap yaptılarsa hepsini önüne geçtik de, bunları saçılmış ve hiçbir bir değeri olmayan Zerreler yaptık. Onlar bir takım faydası şeyler yapmışlar. Kimseye de faydası yok, insana faydası olmadı bir kendine de faydası yok. O gün Cennet yaradamının cennete gidecek olanların eğlenip duracakları, birçok hayırlı dinlenecekleri yer çok güzeldir. Cennet gidelim olanlara çok güzel yerler hazırladık. Orada o yerlerde işte dinlenecekler. Dünyadaki çektir azabın karşını burada cennette cennet parçalarında dinlenerek geçirecekler. O gün yani eh, kayamet günü. O gün beyaz bulutlar çıkıp da parçalanacak melekler ellerinde amel defterlerini yani meleklerin sağa sol meleklerin yazdıkları defterleri ellerinde bulunduğu halde hesap için indirecek indirecek, indirecek lafı iki, iki defa tekrarlanmış Yani herkesin kayıt kayıt olduğu bir defter var. Yani şimdi bu defter hani faşist bir kaç şey vardı, bu insan bütün ömrün boyunca yaptıkları bu insan defterler nasıl ince, ne neyin hani, nasıl ince kamyonlar mı, kamyonlar mı, neyin ince falan? E, şimdi şöyle cipleri iniyor, hani e, defter ilaç, bildiğimiz defter diye kabul etmemek lazım. Bilgiye sattığı bir, yere saklandı, bir bugün yapamaz mahfuz edilen şeyde taştan bir duvar değil. Büyük bir, bütün kainatının dereceye yasılı olan bir yer. Allah'ın indinde saklı olan bir yer. Allah bunu işte dünyanın gölünün üstünde olan şey yapıyor. Söylüyor. Şey o gün hak ve sabit olan bir çok esirgeyen Rabbinindir. O gün Allah'tan başka hak olacaktır. Yani hak arayan kimse olmayacaktır. O ne, ne yazdıysa, ne etkisi o verici insanlara. Ve o gün hak ve mülk, bütün kainat. Şu mülk demek, maal işçi, bizim senat demir Bütün kainat, mülktür. Kafirler için ise o pek yaman bir gün olmuştur. O gün hafifle hiçbir hak yoktur. Zaten hak edecek halleri de yoktur. Yaptıkları şey bütün kendilerine gösterilmiştir. Hak ipe edecek halleri yoktur. O gün her zalim nedametle, peşmanlıkla iki elini ısırıp, ne olur diye ben o peygamberin mayetinde, Hazreti Peygamberin mayetinde veyahut da zamanın peygamberinin mayetinde Allah'a bir yol edine edin diyeceklerdir. Bizim peygamberimiz bize göre neyse o zamanın peygamberleri de o zaman insana göre o. Bugün bize ya Hazreti